Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh Ve na'uzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini Men yehdillellahu fe la mudillele ve men yudlil <Sessizlik> fe la Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh Emma ba'd Fainne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hidi haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin cinnar. İmam Berbehari rahimeullah'ın Şerhu's Sunne kitabında 118. maddede kalmıştık oradan devam edeceğiz inşallah. En son Berbehari rahimeullah hadis asabını tavsiye etmişti. Başvuru kaynağı olarak onlara müracaat edilmesini. Sonra 119. maddede şöyle diyor. Estağfurullah 118. maddede. Bil ki Allah korkusu gibi başka hiçbir şeyle Allah'a ibadet edilmemiştir. Yine korku, hüzün, şefkat ve Allah Tebari ve Teala'dan haya yoluyla. Bunlar kulun kulluğu boyunca, hayatı boyunca geçirdiği makamlardır. Tabii bununla daha çok tasavukçular ilgilenmiş, detaylarına tasavukçular girmişlerdir. Bir nevi tasavukçulara mal olmuştur ama bunlar İslam'ın e, makamlarıdır. Yani Müslümanların yaşadıkları hallerdir. Bu konuda sahih kaynaklara dayalı olarak, sahih hadislere, seleften gelen sahih nakillere dayalı olarak mesela e, İbn-i el-Cevziye'nin Medarcus Salik'in kitabı, yani bu hallerin, bu makamların ayrıntı olarak işlendiği kitap, olarak tavsiye edebiliriz. Türkiye'de tercüme edilmiştir. Yine e, Tarikül Hicrete'in iki hicret yolu adıyla Türkçe tercüme edilmiştir. E, bu kitapları e, tavsiye edebiliriz bu konuda. On dışında e, bir sonraki maddede geleceği üzere tasavvucuların e, yani her ne kadar bu hallerden bu makamlardan bahsetseler de. Katlıklara, karıştırdıkları, bidatları sebebiyle tasavvuşçulardan sakındırdığını göreceğiz. 119. maddede şöyle diyor. Şevk ve muhabbete davet edenlerle yani işte Allah aşkı, Allah muhabbeti yani buna hasredip de bu konuda bidat çıkaranları kastediyor. Kadınlarla, yalnız kalanlarla ve onların geçtikleri yollarda duranlarla yani kadınların geçtikleri yollarda duranlarla oturmaktan sakın. Çünkü onların hepsi sapıklık üzeredir. O dönemlerde yani tasavun böyle tarikatleştiği ilk dönemlerde şimdi müellifin bahsettiği bu zamanlar işte kadirilik, nakşilik böyle tarikatların isimleri yok. Ama tasavvuf üzerine fırkalaşmalar var. Yani bugün katlarıyla olmasa da tasavu fırkalaşmalar var. Müellif onlara işaret ediyor. İşte bunlar kadınlarla beraber oturanları var mesela bunları hatta tüysüz erkeklerle, yani genç, yeni oğlanlarla oturulması bir fitne sebebi olmuş. Yani oğlancılıkta inen fitneler dahi baş göstermiştir. İşte güzele bakmanın Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğu şeklinde değişik, ütopik şeyler ortaya atmışlar. Sapıklık, hat tanımaz, sınır tanımaz bir hale gelmiştir. Bunların arkasından her ne kadar işte sünnete sarılan, sünnetleri delil alan, hadisçilerle haşır neşir olan, hadis rivayetleri alan bazı sufiler de vardı. İşte Kuşeyri gibi, buna benzer Gazali gibi kimseler. Bunlar tasavvuf içerisindeki bu gibi cereyanlara reddiye vermişler. Fakat tasavvufun içerisinde olan diğer bazı bidatlere de bulaşmaktan kendilerini alamamışlardır. Yani sünni tasavvufçular yani hadislerle ilgilenen, hadisçilerden istifade eden tasavvufçular dediğimiz bu gibi kimseler, böylesi Kur'an'ı ve sünnete ters Zıt olan bu ammelleri eleştirmişlerdir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının yolunda olmayan şeyleri reddetmişler. Fakat kendileri e, kitap ve sünnette aslı olmayan daha başka şeylere de bulaşmışlardır. Müellif burada genel olarak e, yani böyle haller, makamlar gibi, Kalp amellerine yönelik meselelere yoğunlaşan fakat şeriata ittiba konusunda, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine ittiba noktasında bunun gibi muhalefet sergileyen kimselere de sakındırmada bulunuyor. Bunların sapıklık ehli olduğunu bildiriyor. 120. madde Allah sana rahmet etsin. Bil ki Allah Tebarek ve Teala mahlukatın hepsini kendisine ibadet etmeye çağırmıştır, davet etmiştir. Ve bundan sonra dilediğini lütfuyla İslam'a nimetlendirmiştir. Allah dilediğini hidayet edendir. Yani şer'i olarak şer'i emirlerle İslam'a emirlerine, buyruklarına çağırır. Herkes bununla mükelleftir ama Allah dilediğini hidayet eder. Yani şer'i olarak biz emrin gereği olarak bu hidayete, hidayet davetine icabet etmekle mükellefiz. Fakat Allah Dilediğinin gönlünü İslam'a açar. Yani ee, Enam suresinin 125. ayetinde belirtildiği gibi Allah hidayet etmek istediği kimsenin gönlünü genişletir. İslam'a açar, İslam'a karşı genişletir. Ama hidayet vermek istemediği kimsenin de sanki yukarılara çıkmışçasına, yukarılara, yani göklere, havalara çıkarmış da orada havasız kalmış basınçtan dolayı, böyle kalmışçasına e, bir darlık verir. 121. Ali ile Muaviye, Ayşe, Talha ve Zübeyir radıyallahu anhum ve onlarla birlikte olanlar arasındaki savaş hususunda sus. Onlar hakkında tartışmaya girme ve meselelerini Allah Tebale ve Teala'ya havale et. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabım, evlilik yoluyla akrabalarım ve damatlarım hakkında sizi sakındırırım. Bu lafızla bu hadis sabit olmamıştır. Müellif burada zikrediyor ama bunlar, bu lafızla gelenler hepsi zayıf tariklerle gelmiştir. Bu konuda sayh olan, Ashabından bahsedildiği zaman kendinizi tutunuz diye. Sayıh olan budur. Daha önce geçti tahrici bu Risale içerisinde. Sayıh olan bu. Bu gibi zayıf rivayetlere ihtiyaç yok haliyle. Bu sahabelerin arasında geçen olaylara gelince, mesela Sıffin Savaşı veyahut Cemel Vakası dediğimiz olaylarda, yani bizlere düşen bu taraflardan herhangi birine taraf olup, Diğer tarafı lekeleyici, onlara dil uzatıcı ibarelerden kaçınmamızdır. Çünkü sahabenin hepsi Allah'ın ya derecelerle üstün kıldığı ya affettiği kimselerdir. Onlar hakkında genel olarak Kur'an ibareleri böyle genel bir şekilde açık. Nebi ve Vesselam'ın hadisleri açık. İşte şu haklıdır, şu haksızdır. Ben ötesinde böyle hakarta varan, bize vazife olmayan konularda eleştiriye varan şeylerde sahabeye dil uzatmaktan sakınmamız gerekir. Allah Resulü işte asabından bahsedil zaman kendinizi tutun derken bu şekilde bize emretmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah Tebarik ve Teala Bedir ehline rahmetiyle tecelli edip şöyle buyurdu. Dilediğinizi yapın zira ben sizi bağışladım. Bunu Bukhara ve Müslim Ali bin Ebi Talip rivayet etmişlerdir. Bu müşriklere habercilik yapan Hatip bin Belta radıyallahu anh'ın mektubunu taşıyan bir kadını yakalamalar için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu beraberinde birkaç kişi gönderiyor. O hadisenin sonunda işte Hatip bin Belta ben bunu işte münafıklığımdan şundan bundan inkar ettiğimden yapmadım. Şöyle şöyle sebepler vardı diyor. Ömer radıyallahu işte bu münafı öldüreyim Allah'ın ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü Vesselam bu hadisi söylüyor. Yani Hatip bin Belta Bedir ashabındandır. Allah Azze ve Celle onun hakkında, yani Bedir ashabı hakkında böyle buyurdu diyerek Bedir elinin özelliğini bildiriyor. Dilediğinizi yapın. Zira ben bağışladım. Sözü Allah ezeli ilme sahip. Yani, e Allah Azze ve Celle'nin böyle buyurmasının sebebi Bedir ashabından olan, Bedir savaşına katılma şerefine nail olan sabilerden her birine o 313 kişinin tamamı da bundan sonra küfürde vuku bulmayacak demektir bu manası. Çünkü Nisa Suresi 48 ve 116. ayetlerinde Allah şirkin dışındakileri dilediğini affeder, bağışlar. Ama şirki bağışlamaz diye buyuruyor. Yani kişiyi küfre, şirke sokacak şeyleri Bunlar demek ki işlemeyecek. Yani fiilde küfre benzeyen, küfür alamet taşıyan şeyler bulunsa da Hatip bin Ebi Beltani'nin yaptığı gibi bazı yani böyle alametler hatta Ömer bin Hattab radıyallahu anh, o kişiyi münafıklıkla suçlamasına sebebiyet verecek bir eylemde dahi vuku bulsa da Bedir ashabı demek ki bundan korunmuş. Yani onların bunu işlemeyeceklerini bildiği için Allah azze ve celle böyle buyurdu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun milletini bu yüzden Bildiriyor zaten. Yani onların ne yapacaklarını, ne işleyeceklerini bildiğinden böyle yaptı Allah. Böyle buyurdu. Onlar yani küfürde vuku bulmayacaklar. Küfre girmeyecekler. Ama küfrün dışında, yani sahabe masum değildir. Bedir sahibi de masum değildir. Küfrün altındaki şeyler e bunlardan vuku bulabilir. Büyük günahlar dahi olsa vuku bulabilir. Çünkü Allah Azze ve Celle sadece şirki affetmeyeceğini bildiriyor. Şirkin altındakileri de affedebileceğini, dilediğini, affedeceğini beyan ediyor ayette. 122 Allah sana rahmet etsin. Bil ki bir Müslümanın malı kendi gönül hoşnutluğu ile vermesi dışında helal değildir. Bir kimsede haram bir mal varsa bu onun kendi sorumluluğundadır. Hiç kimsenin onun malından onun izni dışında alması helal değildir. Çünkü o kişi bundan tevbe edip malı sahibine iade etmek isteyebilir. O zaman da haram almış olursun. Yani bir kimse, diyelim ki birinin malını haksız yere aldı, çaldı veya gasp etti veya hukuksuz bir yolda ele geçirdi bir şekilde falan hakkıyken o mala bu el koydu. Sen buna şahitsin. Müellif burada diyor ki, bu onun sorumluluğunda. Yani bu günah ona aittir, bu vebal ona aittir. Sen tutup o malı ondan e, zorla alma. İşte farkında olmadan ben ondan alayım, bu onun hakkı. Ona belki güç çetiremiyorsun. Ondan alayım da asıl sahibine vereyim. Böyle bir şeye kalkışma, o onun vebalidir diyor. Çünkü diyor belki o tövbe edecek, iade etmek isteyecek ve o malı bulamayacak. Bunda sen e, bu sefer haram bir şey almış olursun. Bu gibi konularda aslında e, müellif şeyi kastediyor. Yani e, yönetici olmayan veya yöneticinin atadığı kadılar gibi, yetki sahibi olmayan kimseler için yapıyor bu uyarıyı. Yoksa yetki sahibi olan mesela haksızlık varsa, haksız bir şekilde mal elde edilmişse onu sahibine iade eder. Bu yetkiye sahiptir. Bu bunun dışındaki kimseler. Yani bizim gibi kendi aramızda olan şeylerde kendi başımıza bu tip tasarruflara kalkmamamız konusunda uyarıda bulunuyor. 123. maddede de şöyle diyor. Kazançlar mutlaktır. Sana ondan sahih görünen mutlaktır. Ancak fasit olduğu ortaya çıkan kazanç hariçtir. Yani kişinin kazandığı, yani rızkını kazanmak için çalıştığı, elde ettiği bu kazançlarda sahih olan belli. Yani kurallara, ve sünnete uyan kazançlar bunlar helaldir. Ama fasit olduğu, geçersiz alışveriş olduğu, Batıl bir alışveriş olduğu veya batıl kazanç olduğu ortaya çıkanlar hariçtir. Bunlar e, aslı bozan şeylerdir. Eğer kazanç fasit ise, bozuk bir kazanç ise, ondan kendisi için zaruret miktarı faydalanılır. Yani mesela bizim zamanımızda olduğu gibi, sırf tertemiz bir kazanç elde etmeye kalktığın zaman bu pek mümkün gözükmüyor. Yani adam mesela iş yerinde, bir yerde işe giriyor. Adam maaşını banka yoluyla veriyor. Yani mecbur bankaya bulaşıyoruz. Bunun gibi yani. Bunun gibi durumlar olduğu zaman zaruret miktarı faydalanılır. İşte herkes, hepimiz çalışsın çalışmasın. Mesela elektriğe abone oluyorsun, suya abone oluyorsun falan filan. Bunlar artık mecbur yani zaruret. Yani bunlar zaruri ihtiyaçlardır. Fakat adam sana, yani devlet veya özel firma, mesela TEDAŞ gibi özel firmalar veriyor elektriği şu an. Ama anlaşmada bir şey koşuyor. Zamanda da ödemezsen şu kadar gecikmez amma alırım senden diyor. Devlet de yapıyor bunu veya belediyeler de yapıyor. Burada zaruret miktarı bunlardan faydalanılır. Yani bu fasit bir anlaşmadır esasında. Ama senin başka seçeneğin yok. Yani ben suyu başka türlü temin edeyim, elektriği başka türlü temin edeyim. Elinde böyle bir imkan yok. Bu anlaşmanın fasit olduğunu bilmek gerekir. Fakat burada biz zaruret sebebiyle bundan faydalanıyoruz. Müellif de bunu söylüyor. Eğer kazanç fasit ise ondan kendisi için zaruret miktarı faydalanılır. Müellif bizim zamanımızı görmedi ama yani bizim zamanımızdaki şartlar değil o kendi zamanında işte ee, Emevilerin, Abbasilerin buna benzer yöneteceğin zamanlarına tabi devlet sisteminde de bazı bozukluklar, fesat karışmıştı. O da bu gibi şeylere işaret ediyor. Kazancı terk edeyim. ihtiyaç için bana verileni alayım diyemezsin. Yani ben çalışmayayım. Zaten hepsinde haram var, hepsinde bozukluk var. Böyle diyemezsin. Ne sahabeler ne de zamanımıza kadar yaşayan alimler bunu yapmamıştır. Ömer bin Hattab radıyallahu şöyle demiştir. İçinde düşük şeylerden bir miktar bulunan bir kazanç ihtiyacını insanlara arz etmekten yani dilenmekten daha hayırlıdır. Bunu İbnü'l-Dünya Islahul Mal'de Vekibin El-Cerrahtan naklen yani onun kitabından nakledir. Kenzulü'l-Mal'de eee İbnü'l-Cevzi'de Menakıbü Ömer'de rivayet etmiştir. İsnadı sakıncasızdır. Yani e, Başkalarına el açmak daha kötüdür. Dilenmek daha kötüdür. Ama içerisinde bazı şaibeler bulunsa dair. Mesela bir dükkan açacaksın. Yani günümüz şartlarında. Herhangi bir ticarethane açacaksın. Ticaret yapacaksın. Devlet bazı şeyleri zorunu tutuyor sana. Vergi. Vergiyle beraber mesela yeni çıkardıkları bir şey var. İşte yazar kasa alacaksın. Yazar kasa e, post cihazlı olacak mecbur. Onun gibi. Sen bundan elinden geldiği kadarla kaçınırsın. Yani bu e, dükkanı açabilmen için bunu belki alırsın ama e, kredi kartıyla alışverişten gücün yettiği kadarıyla kaçınman lazım. Ama bu işlerde bu var, şu işte şu var deyip çalışmadan oturayım işte Müslümanlar da bana baksın, benim ihtiyacımı karşılarsın. Bu, bunu diyemezsin diyor müellif. Bu Selef'in yolu değildir. Yani e, insanlara bel bağlamak, onlardan dilenmek, başkasının eline bakmak bu e, bu işleri yapmaktan daha kötü görülmüştür. Yani şu işi yap, yani bu post cihazı gibi e, sakınabildiğin, daha büyüğünden sakınabildiğin, ehven olan şeyleri yap ama başkasına el açma, başkasına el açmak, dilenmek bütün bunlardan daha kötüdür. Müellif buna işaret ediyor. Ömer Radyalan sözünde buna hüccet getiriyor. 124. madde 5 vakit namazı Cehmi olması dışında kıldıran herkesin arkasında kılman caizdir. Çünkü cehmi muattıldır. Yani Allah'ın isim veya sıfatlarını iptal eden birisidir. Açıklayacağız bunu. Onun arkasında kıldığın namazı iade et. Cehmi'nin arkasında kıldığın namazı iade et. Tekrar kıl yani. Geçersizdir diyor. Cuma günü imamın cehmi olursa ve bu kişi yöneticisi ev yönetici tarafından atanmış bir imamsa, yani halife onu tayin etmiş. Cuma namazı için başka birisini tercih edemiyorsun yani. Böyle bir durum varsa. Onun arkasında namazı kıl ve namazını iade et. Eğer imamın sünnet ehlinden bir yönetici veya başka biri ise arkasında namazı kıl ve namazı iade etme. Evet, cehmi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını iptal etmesi yani isim sıfat meselesindeki cehmilik budur. İman tanımındaki cehmilik e, amelleri ve dilin ikrarını imandan saymamak. İşte sünnet inkarcılar genel olarak günümüzdeki sünneti Kur'an'a arz edenler bunlar cehmilerdir. Sünnetin hüccetliğini kabul etmeyen, Peygamber ve vesselamın hadislerini hüccet olarak kabul etmeyen bunlar cehmilerdir. Bunlar her ne kadar kendilerine Müslümanım deseler, kendilerini İslam'a nispet etseler de bunlar zındık görülen tayfelerdendir. Yani cehmiler böyledir. Rafıziler de hakeza. Burada özellikle cehmileri zikrediyor. Çünkü müellif daha çok cehmilerden çekmiş. Yani onların zamanında hakim olan unsur cehmilik idi. Ahmet bin Hambel'in arkasından gelen bir dönem. Ahmet bin Hanbel'in öğrencisinin öğrencisi oluyor. Daha önce anlatmıştık. Merruzi'nin öğrencisi İmam Berbehari. Dolayısıyla cehmiliğin hakim olduğu, yönetime geçtikleri, insanlara bu akideye mecbur etmek için baskılar, zulümler yaptıkları bir dönem olduğu için yani burada raf tekrar zikretmiyor da özellikle cehmiyi zikrediyor. Yani akidesinde küfür bulunan, e, itikadından dolayı tekfir edilen, yani zındıklıkla suçlanan, ehli İslam'dan sayılsa da, dünya hükmü bakımdan ehli İslam'dan sayılsa da, namaz kılsa da yani, cehmi namaz kılıyor, namaz kıldırıyor. İmam, yani bu İslam'ın tamamen dışında olan bir kimse değil. Dünya hükmü bakımdan mesela Yahudinin gözünde, Hristiyan'ın gözünde bu adam Müslüman. Bugün mesela İranlılara bakın, Yahudi'nin, Hristiyan'ın gözünde Müslüman derler ona. Bize göre onların itikadın, imanla, İslam'la alakası yok. Ama dünya hükmü Müslüman. Yani başka bir adı yok bunların siyasi manada. İşte böyle itikadında küfür varsa peygamberi inkar ediyor, onun hadislerini inkar ediyor. Daha önce küfrün maddelerinden de bahsetmiştim müellif. Mesela bir ayeti inkar ediyor, sabit bir ayeti inkar ediyor veya bir harfi inkar ediyor veya Allah Resulü'nden sabit bir hadisi inkar ediyor. Bunları cehmilerle aynı kategoride değerlendiriyor. Küfürdür diyorum elif. Aleyküm selamlarım. Dolayısıyla bilin ki bir kimse Nebi aleyhissalatü vesselamın hadislerini benim diyor kabul etmem için Kur'an'a arz ederim, Kur'an'a uygun bulursam o hadisle amel ederim, Kur'an'a ters düşerse o hadisi reddederim diyen bir insan aslı bakımdan cehmidir. Bu cehmilerin metodudur. Yani temel akide sistemlerinde cehmilerin bu vardır. Bu sebeple Allah'ın sıfatlarını bu sebeple inkar etmişlerdir. Yani cehmilik denince sadece Allah'ın sıfatlarını inkar eden böyle anlamamak lazım. Mutezleden de var bunu yapanlar. Bunların Allah'ın sıfatlarını inkar etmelerine sebep olan asıl unsur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin hüccetini kabul etmemeleridir. Kur'an'ı arz etmek düşüncesi oradan neş'et eden bir düşüncedir. Yani adam hadisi inkar etmek istiyorsa sana nasıl mantıklı, senin aklına uyan, fıtratına uyan bir gerekçe söyleyebilir? Yani peygamber aleyhissat ve sen böyle söylemiş ama böyle şey mi olur dese, sen anlarsın adam kafir olduğunu. Bu ne diyor dersin? Bu uçmuş dersin yani. Ama diyor ki sana bu hadis diyor Kur'an'ın falanca ayetine aykırı diyor. Veya Kur'an'a aykırı diyor genel olarak kendince. Kur'an'a aykırılık yok. Bu adam kendi hevasına uyduramamış, yani hevasını hadise tabi kılamamış, Kur'an'ı bahane ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Allah Azze ve Celle'nin kelamı şayet Peygamber ve Vesselam tarafından beyan edilmezse, yani sünnetle açıklanmazsa, birden fazla 10 veç'e, belki 20, belki 30 veç'e bazı ayetler öyledir. 30 veç'e kadar farklı görüşlere yorumlayabilirsin. Bu Arapça dilinin nesnekliğinden kaynaklanır, genişliğinden, geniş şümürlülüğünden kaynaklanır. Ama bir kelamla kastedilen muradı, maksadı beyan etmesi için Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir kelime var. Burada bununla kastedilen şudur diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır. Hadis-i ne yapacak? Cehmi ne yapacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Devreden çıkaracak. Ondan sonra bir kelimenin 10 tane manası varsa bu manyalardan hevasına uyanı seçecek. İşte peygamberin sözü benim hevamla anladığım şu mane aykırı diyecek. Mesela yaşanmış örnek vereyim. Bir zamanlar işte forum sitesi vardı bizim. Yazmış adam Mehmet Eminay'ın daha ileri boyutta saçmalayanlar da var da. Mehmet Eminay'inkini yazdıkları için ben onu örnek veriyorum. Çocuk terbiyesi kitabında mı? Neyse artık bu pedagoji dalında şey yapıyor, doktora yapıyor o sıralar. Bir makale yazmış. Peygamber aleyhisselatü vesselam işte çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namazı emredin. 10 yaşına geldikleri zaman ise dövün. Hadisini işte buradaki darabe vurmak. Darabe, Arap dilinde darb-ı mesel vermek yani misallerle anlatmak manasına gelir diyerek işte Peygamber Aleyhisselatü bu hadisi buna uymaz. Yani dövmek olarak anlaşılmamalı falan filan diye böyle yorumlamış. Darabe kelimesini e, Arap dilindeki genişliğiyle farklı yerlere çekmiş. Darabe bir zahir manası vardır. Aslı vurmaktır darp, darp etmek. İşte bu yüzden diyor mesela delil getirildiğin nokta şu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbir çocuğa vurmamıştır. Ben de cevap olarak yazdım ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında 10 yaşına geldi halde namaz kılmayan bir çocuk gösterin de biz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vurmadı diyelim yani. Veya Allah Resulü'nün zamanında vurulmadı diyelim. Böyle bir örnek yok. Diğer taraftan e, burada basit gibi gözüküyor buradaki cürüm. Yani darabe falan. Bunu e, Bunun üzerinde durmamızın sebebi şu. Diğer bazıları Nisa suresi 34. ayetinde mesela kadın ile e, kocası arasında anlaşmazlık hukuku bulduğunda işte hakem tayin edilmesi şu bu. Yani nüşuz kadının serkeşlik ettiği, söz dinlemediği ne Allah'ın hakkını tanıyor ne kocasının hakkını tanıyor böyle serkeşlik ettiği zamanlarda başka şeyler, yatağını ayırmak falan fayda vermedi. Dövmeklinin cevazından bahsediyor Allah azze ve celle. Vurmak. Buradaki vurma mutlak. Peygamber Efendimiz'in hadisinde buna bir şerh getiriyor, açıklama getiriyor. Yüzüne vurmamak, can yakıcı, bir tarafını kırıcı, yani böyle kalıcı hasar bırakıcı şekilde vurmamak diye bir kayıt geliyor hadis-i şerifte. Ama Mehmet Eminayn yaklaştı bu noktadan yaklaşan hadis inkarcileri, işte Kur'an'da dövmek yoktur. Daraba işte misal vermektir falan filan diyorlar. Hadislerle de bunu işte desteklemeye çalışıyorlar falan filan. Şimdi bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınları dövebilirsiniz diyor. Yani bu sefer sahabeler hanımlarını dövüyorlar. Çünkü erkekler hanımlarının söz dinlememelerinden şikayet etmişlerdi. Allah Resulü de vurabilirsiniz diyor. Ama şu şartlarla vurabilirsiniz. Ertesi gün hanımlar Allah Resulünün hanımlarının evlerini bir birer hepsini koşatıyorlar neredeyse kocalarından yedikleri daya şikayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bu ifadeye dikkat edin. Kadınlarınızı dövebilirsiniz ama hayrılarınız kadınlarınızı darbedenler, döyenler değildir diyor. Yani hayırlarınız meselelerini bayağı başvurmadan çözenlerdir diyor yani. Sen burada darbı, Arapçadaki darp, vurma kelimesini eğer darbı mesele olarak alırsan bu hadisi şöyle tercüme etmemiz lazım. hayırlılarınız kadınlarınıza darbı mesel, misaller vererek anlatanlar değildir. E bu hadis nereye gitti? Hani darbın manası buydu ya, gitti. Peygamber aleyhisselatü vesselam söyledi, bu sefer e, tamamen manasız bir şeye dönüştü. Şimdi Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde, demek ki Peygamber aleyhisselatü vesselamın söylediği şeyleri, biz kendi şartlandırdığımız veya Allah'ın ayetlerini kendi şartlandırdığımız kalıplara sokmayacağız. Bilakis Kur'an ve sünnet bizi bir takım e, kriterler gösterecek, biz başka şeyleri Kur'an ve sünnetin kriterlerine göre değerlendireceğiz. Yani Müslüman'da asıl olan budur. Allah ve Resulü. Allah Azze ve Celle dileseydi peygambersiz kitap gönderebilirdi. Gönderebilirdi yani. Daha önceki kavimlerde şey olurmuş. İşte bir ateş gelirmiş, sadaka olarak, zekat olarak topladıkları malı bir ateş gelir, onu alırmış kabul edilenler. Kabul edilmeyen de orada kalırmış. Yani bunlar Allah'a zor olan şeyler değil. Bir daha bir yere, bir e, insanların beklentisi olan bir yere Allah Azze ve Celle kitabı bir bütün haline indirebilir ve insanlar bunlar göre amel etsin diyebilirdi. Ama peygamberini gönderiyor. Daha önceki peygamberlerini de bu Kur'an-ı Kerim'de indirdiği, yani herkesin bütün Müslümanların kabul ettiği, Hucrât kabul ettiği Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberleri de kendisine vahyettiği bir vasıfta zikrediyor. Mesela Allah Azze ve Celle vahyettiğinden bahsediyor, bütün peygamberler hakkında zikrediyor, bazılarının ismen zikrediyor. Bunlar ben 25 tanesi zikredilmiş. Kaç tanesinin kitabı var? Dört. Diğer bazılarının işte 10 sayfa, 20 sayfa, 50 sayfa gibi. Suhuflar da zikredilir rivayetlerde. Suhuf onlara diye. sufinenlerde, hadi yedi tanesi böyle kitap sahibi suhuf sahibi peygamberler. Kalanlar diğerleri ne? Veya şöyle de diyebiliriz. Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bütün vahyi Kur'an-ı Kerim'den mi ibarettir? Sünnetin i İnkerciler bunu iddia ediyor şimdi. O halde deriz biz. Allah Azze ve Celle yine Kur'an-ı Kerim'de şundan bahsediyor. Bak. Biz bir peygambere ya doğrudan vahyederiz, ya Cibril vasıtasıyla vahyederiz, ya başka bir vasıtayla. Yani vahyin dört tane çeşidini zikrediyor farklı ayetlerde. Bir ayette üç tane çeşidi bir arada zikredilir. Dördüncü bir çeşidi farklı bir ayette zikrediliyor. Şimdi Şunda ittifak var. Bunu Sünnet da kabul ediyor. Cibril, Kur'an-ı Kerim'i Cibril vasıtasıyla bildirmiştir Allah Azze ve Celle. Zaten Kur'an'da ayet de var. Onu ruhul emin indirdi diye. Kur'an Cibril vasıtasıyla. Peki, şu kalan diğer üç çeşit vahiy kime yapıldı? Rüya yoluyla olan var. Yani rüyayı doğruladın. Bir rüyayla, mesela İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesmeye kalkıyor. Rüyayla amel edilir mi diyebilirsin. Ama bu peygamber. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında Fetih Suresinin sonlarında bahsettiği Rüyamı tasdikledin diyor. Rüyayı tasdiklemek demek ne demek? Yani Allah'ın gösterdiği rüyayı tasdikledin. Gerçek olacak rüyam diyor estağfurullah. İbrahim Aleyhisselam da rüyayı tasdikliyor. Peygamberlerin rüyası vahidir. Bir yolu rüya yoluyladır. Vahiyin bir vasıta yoluyla, iki e, doğrudan e, vahiy etme yoluyla. Şimdi Kur'an Cibri'l getirdi Aleyhisselam. Kur'an'da bahsedilen diğer şu vahiy türleri kime yapıldı acaba? Allah Azze ve Celle diyor ki bir peygambere vahiy ancak şu şekillerde olur diyor Allah Azze ve Celle. Peygambere vahiy, yani arya vahiy etmekten bahsetmiyoruz, Musa'nın annesine vahiy edilmesinden bahsetmiyoruz. Peygamber olan Özel şer'i ıslahi manadaki vahiyden mi bahsediyor Allah azze ve celle. Bir peygamber olan vahiy ancak şu yollarladır diye. E, ee, Kur'an-ı Kerim burada elendi şey olarak. Yani seçenekler arasında o bir vasıtasıyla orası kesin. Diğer iki çeşit kime yapıldı bu vahiy? Muhammed aleyhissalatu vesselam. Daha önceki ki peygamberlerde hakeza böyle. Bu da gösteriyor ki Allah azze ve celle'nin peygamberlerine kitap dışında, Kur'an dışında vahiyleri vardır. Bunu neden söylüyoruz? Şunun için Allah Azze ve Celle kitabında, madem bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in hüccet olduğunu herkes kabul ediyor, bütün Müslümanlar kabul ediliyor. E, Sünnet inkarcılarının, işte biz e, sünneti Kur'an'a arz ederiz, hadisleri Kur'an'a arz ederiz, Kur'an'a uyarsa kabul ederiz, uymasa reddederiz sözlerin ne kadar temelsiz, batıl olduğunu ispat etmek için söylüyoruz bunları. Sen neyi neye arz ediyorsun? Madem peygamberin sözleri vahiyse, zaten bunu ayet açıkça ifade ediyor, o vahiyden başkasını konuşmaz, sevasından konuşmaz, ancak vahiyedilerini konuşur diyor, telaffuz eder, ancak vahiyedilerini söyler. O halde peygamber vahiy konuşuyorsa, vahiy vahiy arz etmenin manası ne? Yani bunu şu açıklıyor zaten, senin bunu anlaman şuna muhtaç zaten. Yani şu olmadan sen bunu anlayamıyorsun ki sen bunu buna arz edesin. Yani bu e, onların aslında laf oyunudur. Nitekim bunlardan birisine şahsen şunu söyledim. Onu bunu bırak. Yani aradaki ravileri, senet zincirini falan bırak. Ben sana soruyorum. Dedim ki peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bizzat sen işitsen. Rav falan yok arada. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sana bir şey emrediyor. Diyelim onun asrındasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana bir şey emrediyor. Ve sen o emri işittiğinde ne yapacaksın? Ey Allah'ın Resulü, bir dakika ben bir Kur'an'a bakayım. Bu söylediğin Kur'an'a uygun mu değil mi? Bir araştırayım. Eğer uygunsa sana itaat edeceğim, değilse itaat etmeyeceğim. Böyle bir emrin karşısında ne yaparsın? Adam dedi ki, peygamber Kur'an'a aykırı konuşmaz dedi. Dedim, biz de aynı şeyi söylüyoruz işte. Peygamber Kur'an aykırı konuşmaz, doğru. Ama o Allah Resulü'nün sahabelerini düşünün, yani sen sahabe olmadın diye böyle bir seçeneği mi var? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan güvenilir raviler, bir haber getirecek, şunu yap veya yapma, şuna inan, şuna inanma diyor hadis. Ve sen diyorsun ki benim bu hadisi kabul etmem için Uzun bir araştırma yapmam lazım. Belki yıllar sürecek. Belki ömrün yetmeyecek. Kur'an'da Arap dilinin zenginliği içerisinde eğer ben Kur'an'a uygun bulursam buna inanacağım, itaat edeceğim, yoksa itaat etmeyeceğim. Hangi sahabe bunu yapmıştır? Allah Azze ve Celle nerede böyle bir emir veriyor? Madem Kur'ancısınız, yani Kur'an'ı savunduğunuzu iddia ediyorsunuz, Kur'an yücelttiğinizi iddia ediyorsunuz, bir tane Kur'an ayeti getirin ki Peygamber size Kur'an'a aykırı bir şey söylerse bunu kabul etmeyin desin. Hangi ayet söylüyor bunu? Kur'an'da tam tersi var. Peygamber size bir emir verdiği zaman onu alın. Bir şey söylediği zaman onu alın. Bir şey yasakladığı zaman derhal ona son verin. Bu kadar açık Haçer Suresi 7. Ayet. Yani Kur'an bu kadar açıkken siz... Allah Resulü'nün sözlerini Kur'an'a arz etme düşüncesini acaba nereden çıkardınız? Kur'an'dan çıkmıyor çünkü bu. Kur'an'dan çıkmıyor bu. Kur'an'da yok bu. E siz bu metot, bütün itikadınızın, bütün amellerinizin temel dayanağı olan, temel ana fikir olan bu hareket noktası nereden kaynaklı? Kur'an'da yok çünkü. Kur'an'a ters, bu kaidenin kendisi Kur'an'a ters. Peygamberin söylediklerini Kur'an'a arz etmek. Kur'an'a ters. Kur'an'da yok. Nereden çıkardınız? Yani balık baştan kokmuş. Ama nedense hevalarına uyan insanlar nezdinde çokça taraftar buluyor bu söz. Yani Peygamberin söylediği her şeyi Kur'an'a arz edeceksin ama Kur'an'a arz etmeyi sana teklif eden adamların bu teklifinin Kur'an'ı arz etmeyeceksin. Nereden çıktı bu ya? Yani Allah Resulü'nün hadislerini Kur'an'ı arz edeceksin diyor birileri. İslamoğlu söylüyor, Bayındır söylüyor, tek söylüyor, Berik söylüyor, edip Yüksel söylüyor. Bunlar bunları söylüyorlar. Zamanımızın cehmileri bunlar. Sana diyorlar ki Allah Resulü'nün hadisleri ona nispet edilen uydurmalardır. Bunları Kur'an'ı arz etmeden kabul etme diyorlar. Sen de tamam doğru söylüyorsun diyorsun hemen hadisleri Kur'an'ı arz etmeye başlıyorsun. Yahu ilk önce sana şu sözü söyleyen adam bu sözünü bir Kur'an'a arz etsene. İlk önce diyeceksin ki, Ey Edip, Ey Abdülaziz, Ey Mustafa İslamoğlu, ben en başta Allah Resulü sözlerine önce senin sözünü Kur'an'a arz ettim, Kur'an'a ters buldum. Siz kusura bakma ben senin sözünü çöpe atıyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki, Resul neyi verdiyse onu alın, neyden sakındırırsa ona derhal son verin. Seni çıkardığın bu kaydı Kur'an'a dayanmıyor. Kur'an'a dayanmayan bir kaide ortaya koyarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzlerce, binlerce, belki on binlerce hadisini bir çırpıda inkar ediyorlar ve bir sürü münkir, sünnet inkarısı aslında cehmileşmiş insanlar e, toplu çıkıyor karşımıza. Evet, böyle bir itikatta, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, tazim etmeyen, onun Allah tarafından gönderilmiş Rasul, vahyedilmiş bir Rasul ki bu Kur'an'a inançlandır. Dikkat edin buna. Ahkaf 9. ayeti. Peki Muhammed ve sana böyle diyor Allah azze ve celle. Böyle söyle diyor. Ben ancak bana vahy yoluna tabi olurum. Allah azze ve celle kitabında diyor ki resulüne böyle söyle ey Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. De ki ben ancak bana tabi olanına şey bana vahy yoluna tabi oluyorum. Bu ne demek? Allah Azze ve Celle kitabında şahitlik ediyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sadece kendisine vahyolunana tabi olmaktadır. Başka bir şey yok. Allah temize çekmiştir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İşte onun bu şekildeki hüccetliğini veya Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini e, hüccet olarak görmeyen, kabul etmeyen dolayısıyla bunun e, akabinde peşinden bunlar gelecek çünkü Allah Azze ve Celle'nin işte kelamı mı olur, konuşması mı olur, istivası, arşa istibası mı olur, Allah yukarıda olur mu hiç? O işte mekan falan filan şu bu. Yani böyle tevhillerini, yorumlarını Allah Resulü'nden gelenlerin, Selef'ten gelenlerin önüne geçiren bu kimseler cehmi olan, inkar eden, Allah'ın eli olmaz diyen. Bakın bir tevil edenler var, bir de inkar edenler var. Mesela Allah her yerde diyor imamlar. İmam. İmam sözde sen bu adama desen ki sen akidede hangi mezheptesin? Maturidi'yim diyecek. Maturidi senin gibi demiyor ki. Maturidi'nin akide tarzı senin dediğin değil. Neden? Çünkü Maturidi ve Eş'ari tevil eder, inkar etmez. Mesela Allah'ın eli dediğin zaman Eş'ar ve Maturidi Allah'ın elinden kasted nimet veya kudretidir der. Veya rahmetidir der. Yani bunun gibi ama Allah'ın eli sıfatını inkar etmez. Cehmi doğrudan inkar eder, Allah'ın eli mi olur der. İstivası mı olur, böyle şey mi olur der. Allah mahluk mu da eli olsun der. Eş'ari ve maturi ise tevil eder. Allah'ın eli vardır ama kastedilen şudur der. Yahu şimdi kendini maturi ile eş'ari ile nispet edenler cehmi hakidesini savunuyorlar, farkında değiller. Adam akidede maturidim diyor ama cehmi gibi konuşuyor. Yani Allah'ın sıfatlarının inkar noktasında. Yani sizler de şahit oluyorsunuzdur zaten. Allah yukarıda demek küfürdür diyor mesela. Maturide akidesinde olan adamlar. Bir kimse işte yukarıda Allah var Allah'tan kork manasında. Bunu söyledi mi kafir olur diyor. Bunun gibi nice şeyler. Bunlar cehmi akidesinin e, değişik kılıflar içerisinde, halkında cehaletinden, yani dinlerine, akidelerine önem vermeyişlerinden istifade ederek insanların e, zihinlerinde, kalplerinde, itikadlarına yerleşmiş cehmilik uzantılardır esasında. Fakat insanlar bilmeden bunların peşindeler. İman tanımı da hakeza böyle. Sadece Allah Azze ve Celle'nin ismi sıfatları değil. İmanın tanımında da baktığınız zaman, ya diyor adamın ne biliyorsun hatta mesela Edison'u cennete sokanlar vardı biliyorsunuz. Yani Türkiye'de e, Edison'un öldüğü zamanlarda, yeni vefat ettiği zamanlarda bu tartışma olmuş, akide tartışması olmuş. Ya işte insanlığa faydalı önemli bir buluşu yaptı. Bu adam cennete girer mi? Bu da cennettiktir. Sonuçta Allah'a inkar etmiyor vesaire vesaire. Cehmilerin ithanına göre Allah'a inkar etmeyen kişi e, yani Kalbiyle Allah bilen kişi Müslümandır, iman ehlidir. Cehmin Niman tanım bu, kalbiyle bilmesi yeter. Diliyle isterse Müslüman demesin, Allah'a itiraf etmesin. Diliyle itiraf etmese bile, kalbiyle biliyorsa Müslümandır. Bu düşünce bakın halk nezdinde, cahil halk nezdinde nasıl bir neşh neva bulmuş. İnsanlar diyor ki, ya adam kafir olarak oluyor. Yani Yahudi, Hristiyan, yani aslen kafir zaten. Bu adama öyle deme, işte ona da kafir deme, ne biliyorsun belki kalbinde iman vardır. Mümini tanımlarken Allah'ı itiraf etmek olarak tanımlıyorlar zaten. Allah'ın varlığını itiraf olarak tanımlıyorlar. İşte Bernard Shaw, Thomas Carlyle, bunun gibi Avrupalı yazarlar hakkında falan. Bunları Müslüman gibi tanımlıyorlar. Niye? Çünkü Allah'a itiraf etmişler. Allah'ın varlığını dile getirmişler falan filan. Ya Hristiyan fizikçi... Yahudi profesör bilmem ne. Bunlar Allah'a itiraf etti diye yıllarca işte bu sahip Nursiçi, Fethullahçı anlayışlar hep böyleydi. Yani adam eğer Allah'a itiraf ediyorsa bunu mümin olarak görüyorlardı. Zaten neticesinde şunu bile iddia ettiler. Bir kimsenin Muhammedun Resulullah demesi de lazım değil cennete girmesi için. Allah'a birlesin yeter Muhammed'in Resulullah da şart değil dediler. Ezan okudular. Ezan'dan Eşeden Muhammed'in Muhammeden Resulullah'ı çıkararak okudular. İhlas suresinin okunması Hristiyanlara e, rencide ediyor diye İhlas suresini okumayı çirkin gördüler. Bunun benzeri cübbeli. Yani bu Fethullahçılar yapıyor biraz şey geliyor da cübbeli. Şu an belki videolarda kayıtlarında arasam bulamam. Çünkü bir ara aradım bulamadım o kaydı ispat etmek için Tepe suresini fazla okumayın Allah Resulü'ne eziyet etmiş olursunuz diyor niye? Peygamber Resulat Ersan'ın amcası amcası olabilir yani peygamberin amcası diye Allah Azze ve Celle onun iki eli kurusun diyor sen Allah'ın kelamına acaba nasıl iman ediyorsun acaba iman ediyor musun daha doğrusu ne demek yani Allah kitabını indirecek. 1400 senedir okunan ve kıyamet gününe kadar da okunacak korunan korunan bir kitapta onun ismini zikrederek iki eli korusun diye zikrediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisi bunu okuyor. Bunu Allah'ın vahyi olarak ümmete tebliğ ediyor. Ama sen diyeceksin ki işte Tepe Suresi'ni fazla okumayın, peygambere eziyet vermiş olursunuz. Yani böyle bir mantık. Bunlar heva, işte bazılarının hevasına uymaz sebebiyle cehmilerin akideleri, Allah'ın kelamı hakkında sıfatları hakkında, imanın tanımı hakkında, Nebi Aleyhissalât ve Sâv'ın bağlayıcılığı, sünnetinin bağlayıcılığı hakkında insanları küfrün vadilerine birer birer sokmuştur. böyle anlattığımız tarzda küfür itikadında olan kitaptan veya sahih sünnetten bir esası inkar eden ama Müslüman olduğunu iddia edeyin. Geçip namaz kılıyor. Böyle bir adamın işte arkasında namaz kılmak zorunda kalırsan kıl ama o namazı bil ki geçerli değildir. İade etmelisin diyor müellif. Mesela cehmi akidesindekiler gibi. Onu iade et. Ama baktın sünni, tevil belki e, mesela küfür derecesinde olmayan bir bidat tevilleri olabilir. Eşari, maturdi bunun gibi kimsenin arkasında kılarsan, kılmak zorunda kalırsan bu kimselerin arkasındaki namazı iade etmen gerektiğini söyleyen bir ilim ehli bilmiyorum. Yani açık bir küfür itikadı ortaya koymak tevli bundan hariç tutmuşlar. Mesela Eşar ve Matür'den tevhili'ni harç tutmuşlar. Bu sahibini kafir yapan tevhillerden değil demişler. Bunun gibi bidat elinin arkasında yani küfür derecesinde olmayan bidatçıların arkasında şayet namaz konulmak zorunda kalınırsa bu iade edilmez edilmesi zikredilmemiştir. Ama cehmi ve rafiziler, özellikle 72 fırkadan dahi sayılmamışlar. Sayılmamasının sebebi işte bunların arkasında namaz kılmak zorunda kalırsan o namazı iade et. Kılma elinden geliyorsa ama kılmak zorunda kalın. Mesela müellif burada cuma namazını zikrediyor. Buna bayram namazını katabilirsin. Çünkü devlet namazıdır. Siyasi bir namazdır. Ee, Müslümanların halifesi varsa, yöneticisi varsa o halifenin veya onun tayin ettiği kimselerin arkasında kılınmalıdır bu namaz. Cemaat budur çünkü. Ama Müslümanların halifesi yoksa, bizim zamanımızdaki gibi, yani bu yöneticilerin, yani fırka konumunda olan, Allah'ın indirdiklerini arkasına atmış, İslam'dan başka sistemleri tercih etmiş, zamanımızdaki Arap ülkelerinde olsun, Türkiye'de olsun veya Avrupa'da olsun, bu e, camilerdeki imamlara gelince, eğer böyle akideleri varsa bunların arkasında cuma namazı kılma gibi bir zorunluluğumuz yok. Ama cuma namazını her halkada kılma zorunluluğumuz var. Bu durumda Şeyh Muhbir olan verdiği fetvada olduğu gibi e, gerekirse yani mecbur kalırsan iki kişi dahi olsan iki kişi bir cemaat olur ve cuma namazını öyle kılar. Ama bir cehmin arkasında veya akidesinde küfür olan birlerin arkasında bidat e, ehli olan, bidatin savuncusu, davetçisi olan kimsenin arkasında cuma namazı kılmak zorunda deilsin, Ayrı kılmalısın. Kılmak zorunda da kalırsan, mesela bunu sadece akide noktasından ele almayıp namazın fiilleri noktasından alacak olursak, zamanımızdaki mesela Diyanet'in camilerinde namaz kılmak zorunda kaldın. imamın arkasında. Fakat imam akidesi düzgün olabilir. Küfür akidesinde olmayabilir. Fakat tadilerken yerine gelmiyorsa saflar bozulmuşsa, çünkü saf e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam saptan ayrı, tek başına namaz kılan birisine, sen diyor namaz iade et, kılmış olmadı Diyor. Yani saf önemli. Safı bölene Allah lanet etsin diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Safı bitiştirende Allah rahmet etsin diyor. Safı koparana Allah koparsın diyor. Yani ne demek bu? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Enes bin Malik r.a. rivadette hadiste, o kadar itina gösterirdi ki bizden birisi ayak topukları, diğer arkadaşının, kardeşinin topuğuna, omuzları diğerinin omuzuna yapışmadıkça namaza durmazdı. Bunlar safın düzgünlüğü namazın tamamındandır. Yani tamamlayan unsurlardandır. Eksikliği namazda eksikliktir. İleri gelirli durmalar. Şimdi sen bugünkü diyanetin öğretilerine göre, yani onların sistem olarak kabul ettikleri, Kurallara göre adamlar diyor ki dört parmak iki ayağını açacaksın yanındakiyle topunu birleştirme falan onların e, kitabında yazmıyor zaten. Yani mezheplerinde yok böyle bir şey. Dolayısıyla e, sen yanındakiyle topunu birleştirirsen ayağın tabi öyle açılmak zorunda kalıyor yani. O da olmuyor. Senin düzenini bozuyor çünkü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti herkesin kendi omuzları miktarınca ayaklarını açmasıdır. Böylelikle yandakiyle ayakları, topukları birleşecek. Aynı şekilde omuzlar da birleşecek. Saf böyle olmalıdır. Ama hangi birine anlatacaksın, ne ara anlatacaksın, ne zaman anlatacaksın, sen onu anlatana kadar, bu fırsatı gözetleyene kadar senin cuma namazın gidiyor zaten. Böyle bir durumda işte saf yerine gelmeden, tadil erken yerine gelmeden kılmış olursa bu namazı iade et. Yani namazın şartları çünkü bunlar. olması olmaz şartları. Bunlar yerine gelmemişse, içinde böyle bir ukde varsa, cuma namazını her halükarda kıl ama bunu iade edersin. Bunu geçerli bir namaz olarak görmesin, öyle namaz olarak iade edersin. Çünkü yerinde değildir, şartları yerine gelmemiştir. Şartlar yerine geldiyse, imamında küfür gibi bir akidesi yoksa, o zaman bunu iade etmek el sünnetin menheci mezhebi değildir. İbn-i bu konuda bir fetvası var. E, o fasık imam hakkında söylüyor. Yani bidatinden dolayı tekfir edilen arkasında namaz sahih değildir diyor. Fasık olan imama gelince diyor, yani büyük günahları açıktan işleyen imama gelince şayet başka birisini tercih edebiliyorsa yani fasık olmayan bir imam seçmeye gibi bir seçeneği varsa onu tercih ederiz. Ama Fasık imamdan başka yani cuma ve bayram namazı gibi bir namazı e, kılma ihtimalin yoksa onun arkasında kılarsın ve bu iade edilmez ehl sünnete göre. O namaz geçerlidir. Ama fasık hakkında söylüyor. Kafir hakkında iade edilmez gerekir diyor. Ahmet bin Hanbel'in e, görüşü de bu. onun naklediyor zaten. Mecmul fetvaların Türkçe'ye tercüme edilen kısımlarında da bu fetvayı görürsünüz. Diye hatırlıyorum. E, yedinci cidde miydi? İman bölümleriyle ilgili. Orada e, geçiyor olması lazım. Evet, İmam Berbehar Rahimullah'ın şerh şerhu Sunne kitabında 124. maddeye kadar işlemiş olduk. E, 125. maddeyle bir sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Burada bugünlük bırakalım. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la şerikelek ve estağfuruke ve tu bileyk.